Perşem FM Perşem FM Türk Eradiyon Türk Eradiyon Türk Hayat yeni serüvenlere erken açarken hayatın kendisi haber olmaya devam ediyor ve Ömer Pekinle hayat haberdir başlıyor. Dördüncü Bölüm Geçen Bölümün Özeti Kamuran işi gücü olmayan sıradan bir vatandaştır. Zaman zaman geçmişiyle hesaplaşan Kamuran'ın bu hesaplaşmalarında çoğu zaman hesap üzerine kalmaktadır. Genç yaşına rağmen hayatta yaşanabilecek tüm acılığı yaşayan Kamuran her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışmakta ve pozitif düşünmektedir. Saat, saat iyice ilerlemiş Gece tüm karanlığı ile ortalığı kaplamıştı Karnı açtı Kamur'un Açlıktan karnı guruluyordu Pencereden gelen şehir gürültüsü Karın guruldusunu bastırıyordu adeta <gülüyor> Hemen, hemen buzdolabını yöneldi Buzdolabının kapağını açtı Buzdolabının kapağını açarken Yine o sorgulayan gözlerle buzdolabına baktı Ve ya arkadaş Buz konulan dolaba buzdolabı diyorlar Tamam anladık da Elbise konulan dolaba niye diyorlar diye düşündü kendi kendine. <gülüyor> Sürekli sorguluyordu Kamran. Sorguluyordu çünkü asiydi, dışa vurumcuydu, betimleyiciydi ve tek kelimeyle imgeleyebiliyordu hayatı. <gülüyor> Her akşam olduğu gibi çatısı olmayan evine geldi. Ev yine doluydu. Doluydu ama yalnızlıkla doluydu. Çekniyatı çektiği gibi yattı. Aslında aslında çekniyatlara çekilmeden de yatılabiliyordu. Bunu biliyordu ama yine de çekip yatmıştı. <gülüyor> tam bu sırada, işte tam bu sırada büyük bir gürültüyle evin kapısı çalındı. Bu aralar eve bir hırsız dadanmış sürekli evin kapısını çalıp götürüyordu. Ulan, ulan şerefsiz hırsız bu kaçıncı kapı diye ayıflandı. <gülüyor> Çatısı oldu yani evinin şimdi. Kapısı da yoktu artık. İşte tam bu sırada ev sahibi çıka geldi. Kuzum Kamuran yine çaldırmışsın evi kapısını more La yoksa kapıları çalıp sat olsun da sonra da hırsız mı çaldı dursun? Seni mendebur Olur mu öyle şey efendim hırsız çaldı diye cevap verdi Kamuran Bana bakasın Kamuran efendi 5 aydır kirayı verme olsun Bak bu hafta kirayı ver olsun ver olsun Kirayı verme olsun evi terk ed olsun E benim de masraflarım olur canim seni ben de bu. <Gülüyor> Yıkılmıştı Kamuran. Ne zor şeydi şu kirada oturmak. Ah, ah bir evi olsaydı ya. Ee, az kaldı unuturdum. Bana bakasın. Aha bu kapıyı da taktırırsın. Bak kapıyı taktırırsın, taktırırsın. Kapıyı taktır mıırsın? Evi terk et olsun. Seni ben de bu. <Gülüyor> Ev sahibinin o iğneleyici ve aşağılayıcı sözleri kamuranı iyice çileden çıkartmıştı. Bir an önce iş bulmalı ve borcunu ödemeliydi. Ne iş yapsam diye düşünürken en iyisi, en iyisi şöyle bir bir milyonca açayım dedi. Sonra, sonra yok, yok en iyisi bin bir çeşit mağazası açayım. Bol çeşit, sürümden kazanırım dedi. Ve neden sonra, yahu, ya sahi bir şeyin çok çeşitli olduğunu söylemek için neden binbir çeşit diyorlar? Bin iki daha büyük değil mi? Neden bin iki ya da bin üç bin dört ne bileyim on bin demiyorlar diye düşünürken kendine. <gülüyor> Bu tarz düşünceler onda dik haline gelmişti artık. Türkçe üzerine sorgulamalar yapıyor ve sorgulamadan duramıyordu duramıyordu duramıyordu duramıyordu. <gülüyor> ne alakaysa birden gerilere gitti. Ve ilkokul yıllarını hatırladı. Özellikle de beden derslerinde Deve Cüce oynadığı günler aklına gelince gülümsedi. Ne garip bir oyundu Deve Cüce. Öğretmeni onlara Deve diyordu. Onlarsa öğretmenlerine hiçbir şey diyemiyor. Sonra, sonra müzik derslerinde öğrendiği o garip şarkılar aklına geliyordu. Bir gün öğretmeni. Evet çocuklar, bugün yeni bir şarkı öğreneceğiz. Ben söylüyorum, siz de tekrar ediyorsunuz. Ses veriyorum. bo Pazara gidelim. Bir köpek alalım. Pazara gidip bir köpek alıp ne yapalım? Hamburu hamburu hamburu hamburu, hamburu yiyelim. Pazara gidip bir köpek alıp ne yapalım? Hamburu hamburu hamburu hamburu, hamburu yiyelim. Ya arkadaş, bu nasıl şarkı? Çocuklara pazardan köpek alıp yedirten bir şarkı olabilir mi diye düşündü ama... Türkiye'de bir nesil bu şarkılarla büyümüştü, bu şarkılarla büyümüştü, bu şarkılarla büyümüştü. <Gülüyor> Gece tüm karanlığıyla şehrin üzerine örterken, geçmişiyle gelgitler yaşayan Kamuran, başını yastığına koymuş uyumaya çalışıyor fakat bir türlü uyuyamıyordu. Uyumak için ne yaptıysa nafileydi. Sonra, sonra kalkıp iki rekat nafile namaz kıldı. Ne güzel şeyi düşünemez. Nafilesi bile insana huzur veriyordu. Devamı gelecek bölümde. Bu bölümde Ahmet Oktay Berber'in kitabından alıntılar yapılmıştır. Kendisine teşekkür ederiz. Efem FM şamp FM Türkiye Radyo'da durkera diyorlar, durkera diyorlar. <gülüyor> persane FM biz de illeti düşün. Persane fem, koltere, persane fem,